Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız...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 Kur'an'a, diğer peygamberlere ve onlara indirilenlere ayrım gözetmeksizin iman ettiklerini dile getirmeleri emredilmişti. Bu ayette ise Yahudilerle Hristiyanlardan da aynı şekilde davranmaları bu cümleden olmak üzere, İslam'ın peygamberine ve kutsal kitabına da iman etmeleri istenmekte, böyle yaptıkları takdirde doğru yolu bulmuş sayılacakları, aksi halde hak yoldan uzaklaşarak sapıklığa düşmüş, ayrılıkçılığa ve düşmanlık duygularına kapılmış olacakları bildirilmektedir. Ayette daha sonra Yahudilerle Hristiyanların olumsuz düşünce ve davranışları karşısında, Hz. Peygamberin kaygılanmasına gerek olmadığı, zira Yüce Allah'ın yardım ve desteğinin onun için yeterli olduğu ifade buyrularak Hz. Peygamber teselli edilmektedir. Allah'ın boyası, Sıbgatullah deyimine tefsirlerde, İslam boyası, Haniflik, Allah'ın ezeli, ebedi, değişmez dini, Eddinül Kayyim, Hazreti Nuh ve ondan sonraki bütün peygamberlerin bildirdikleri din, Allah'ın insan tabiatına lütfetmiş olduğu temiz fıtrat, Allah'ın kanunu, sünnetullah, hücceti, Allah'ın arındırıp temizlemesi, sünnet olma gibi anlamlar verilmiştir. Bir önceki ayette anılan peygamberlere indirildiği veya verildiği bildirilen ilahi gerçeklerin aslı ve özü hak dindir. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, onu Rab tanıyıp, biçimi devirden devire değişse de ona kulluk etmek, adalet, adalet, Doğruluk ve benzeri evrensel ahlak ilkelerine riayet etmek, ahiret gününe o günde herkesin inançlarından ve yaptıklarından hesaba çekileceğine inanmak gibi öğretileriyle ilk peygamberlerden sonuncusuna kadar değişmeyen dindir. Allah'ın boyası da bu hak dinden veya bu dine uyma ve onu yaşama sayesinde kazanılan ruhi ahlaki kemalden ibarettir. Müfessirlere göre ayette dolaylı olarak Hristiyanların vaftis uygulamalarının yanlışlığına da işaret edilmiştir. Zira onlar, yeni doğan çocukları sarımtırak boyalı bir suya batırarak gerçek Hristiyanlığa soktuklarına, onunla boyadıklarına inanırlar. Kur'an'a göre, ''Böyle suni olaylarla, sembolik uygulamalarla gerçek dindarlığa ulaşılamaz, gerçek iman öyle boyalı suya girip çıkmakla kazanılamaz.'' Gerçek iman, Allah'ın boyasıyla boyanarak, Allah'ın yaratılışta insanın temiz fıtratına aşıladığı hak dinle bezenerek kazanılır. Allah'ın insanlığa verdiği böyle bir dinle boyanıp bezenmekten, böyle bir fıtratla donanmış olmaktan daha güzel bir şey de yoktur. Hele vaftis gibi suni bir uygulama, böyle bir dinin ve inancın yerini asla tutamaz. Ayetin ifadesine göre, Müslümana yakışan da kendisine ve genel olarak insanlığa bu güzellikleri bahşetmiş olan Allah'a layık olduğu şekilde kulluk etmektir. Bu kulluğunu bir şükran ifadesi olarak dile getirmektir. Bu şekilde inanıp kulluk eden insan Allah'ın hak diniyle veya tevhid inancına yatkın olan fıtrat boyasıyla boyanmış olup bundan güzel bir arınma ve bezenme de yoktur.